ibadetleri devamlı yapmak için ne tavsiye edersiniz? Aşk, ve tavsiye ederim. Niyet, ilim, amel, ihlas ve sonra tâve şuuru. Evvela niyet edecek. Sonra ilim tahsil edecek. Bu namazı niye kılıyorum ben? Bunun benim hayatımda etkisi ne, tesiri ne? O namazın bir azık olduğunu bilecek. Azık olduğunu bilecek. Nasıl insan... Sabahta akşama kadar terliyor Ekmek parası kazanmak için Biliyor ekmeğin ne olduğunu Namazın da ruhun azu olduğunu bilecek İlim sonra amel olacak Fakat bütün bunları İhlasla Allah Teala'nın rızasında Nail olmak için yapacak Ve Sonra o ibadetiken Nasıl yapıyorsa Etrafı da kardeşlerini de Kulluğa davet edecek Camileri dolduracak Çağıracak cemaati çağıracak O zaman öyle bir keyif alacak ki secdeden, rukudan ibadetten başını koyunca hiçbir daha kaldırmak istemeyecek. Yani namazla alakalı bizim epey videolar var. 10-15 tane namazın huşu ile kılınmasıyla alakalı hutben vardı. Burada okuduğum hutbeler vardı. Onunla alakalı konuşmalar var. Ee, yine kısa surelerde ne söylüyoruz biz Cenab-ı Hakk'a onu anlattığım bir video var. Kardeşim onu takip eder, izlerse o zaman inşallah sahabe-i kiram gibi tam olamayız ama onlara yakın gibi bir namaz kılma devletine Allah Teala onu kavuşturur.